Desteği için açık radyo dinleyicisi Gonca Saraca teşekkür ederiz. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnek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 Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özder'le berabersiniz. Teknik masamızdayız. Ayber Çanakçı bizlerle birlikte. Bugün Hemzeminde esbabı mucibemiz, Hemzemin konferansı konuşacağız. Ama hemzemin konferansa geçmeden önce gündemi takip eden program olarak bugünün sosyal medyada en çok konuşulan e, konularından birini... ...daha doğrusu sivil toplum camiasında en çok konuşulan konularından birinin üzerinde bir iki kelam edelim dedik. Evet, e, tabii ki gündemin en önemli konusu değil ama biz sosyal fayda e, iletişimi üzerine bir program yaptığımız için... ...sosyal fayda gündeminle en fazla üzerinde konuşulan konularından bir tanesi şu anda. Uluslararası Af Örgütü bir kampanya başlattı. Dün aslında videoyu yayınladılar. Gay Turtle yani eşcinsel kaplumbağa videosu bir sosyal deney başlığı altında yayınladılar. Bugün de bu videoya gelen tepkiler üzerinden konuşuyor olacağız. Ama önce bir sesini dinleyelim çünkü kampanyanın videosu bir anlamda radyo tiyatrosu gibi de bir dinleyelim ondan sonra üzerinde konuşalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Kapım bana bakmıştım ben. Kapım burada, buyurun. Ya ben eve alacağım, kız evet. kardeşim de seni. Neydi 5-7 Yemle. Yemle. yemle. Ne, yemle ne? Protein ağırlıklı bir yemleri Protein, var. He. Sabah akşam bir tane bırakıyorsunuz. 28-30 derece bir sıcaklık gerekiyor, su, sıcaklığı. İsterseniz böyle bir bakın, bir daha yakından bakın, bir gösterması kurun. Bayağı şirinler ya. Ne kadar güzel. Çok güzeller. <gülüyor> en güzel renkte herhalde şu. 80 sene yaşıyorlar. Sizinle beraber bir ömür geçirecekler. Bunu mu beğendiniz? Ya aslında şu. O mu? Evet o, güzel var. Tamam. Bileyim. Bu gay. Ne? Gay. Gay, kaplumbağa. var? Evet gay. Gay. Evet gay. Bu? O da gay. O da gay. Evet. Bu eşcinsel. <gülüyor> Sıkıntı olmaz değil mi sizin için? Yok bizim için bir sakıncası tamam. yok. Zaten hediye olacak. Gay. Evet. Hı. Yani bulaşır mı? Bulaşmaz. Hastalık değildir. Bunlardan mı varmış böyle şeyler yani? Tabii. Önü evet, mi geçiyorsun yoksa harbiden... Yok ya... son derece ciddiyim gerçekten bu şekilde. Peki bunun düzgünü yok mu? Yani düzgün, o da düzgün yani sağlıklı, son derece sağlıklı. Ya, sağlıklı da yani gay diyorsun. Sizin için sıkıntılı bir durum var. Herhalde yani. Bu dedim bu gay çıktı yani. Bu gay. Evet bakın. Ha. Şuradaki kaplumbağamız gay. Gay kaplumbağa Yok yok <gülüyor> bize gelmez bu Gay Hayır, mi? Yani ben sizin konuşmalarınızı beğenmedim ama yakışmıyor size. Ne kardeşim sen bunu satmak istemiyorsun herhalde yok, Niye satmak istemiyorsun? Yok normal sen gay olmayan normal standart bir kaplumbağa var. Vazgeçtim. Evet, tamam. Siz bilirsiniz. Şimdi gerçekten bir konuşayım çocuklara bak. Tabii. Ona göre karar vereceğim. Tamam mı? Siz olmam. nasıl arz ederseniz. Yani kusura bakmıyorum. Ya, yani. Biz yine buradayız. Tamam. Ama sadece erkeklerle bir arada. Tamam alınıyor. istemem öyle şey. Siz nasıl arz ederseniz. Hiç hiç bu işten. Hiç bana Yani bir... Gey olmayan o. <gülüyor> Karıştırma. Tamam şunu istiyorsunuz. <gülüyor> Gey yani. olmayan aynen, aynen aynen. Bu şekilde. Normal. Ben vazgeçtim. Tabii, siz bilirsiniz. Nasıl arz ederseniz. Sizi rahatsız Hadi mı etti bu durum? Rahatsız ettim Rahatsız ettim tabii. Video ilk yayınlandığından itibaren çok ilgi çekti. Temel olarak bir pet shop'un içindeki gizli kameradan insanların kaplumbağa almaya geldiklerinde ne tür tepkiler verdiklerini eşcinsel olduk olduğunu duyduklarında kaplumbağanın gördük ki zaten homofobik tepkilerin neredeyse hemen hepsi var. Hiç yakıştıramadım. Bulaşır mı? Düzgün yok mu? Zaten hediye olacak. Yani en yumuşak olanı bile bizim için sorun değil. Zaten hediye ediyoruz diyor. Çok ilgi çekti, çok fazla paylaşıldı fakat bugün itibariyle de çok ciddi tepkiler aldı. Birincisi pet şopları, hayvanların alınıp satılmasını normalleştirdiği üzerinden bir tepkiydi. Diğer tarafta da zaten gay insanlar yeterince var ve sorun yaşıyorlarken bu metafora gerçekten ihtiyacımız var mıydı diye soran bir tepki grubu var. Rauf senden böyle bir çerçeve alalım bu met şey üzerine. E, şimdi bizim değerler e, çemberi diye tanımladığımız bir şey var sosyal fayda iletişiminde. E, bütün sosyal olguların birbirleriyle temas halinde olduğu e, e, gerçeğine diyeyim ona olduğu hakikatine dayanıyor bizim bu çember e, anlayışımız. E, yani siz e, gay lezbiyen hakları LGBTİ bireylerin hakları için bir şey yapıyorsanız... E, buna duyarlı olan kitlenin içinde aynı zamanda doğa korumacı bir kitlenin de olduğunu bilmek zorundasınız Bunu, bunu varsaymalısınız Aynı şekilde e, işte çocuk hakları üzerine bir şey yapıyorsanız çocuk tacizine yönelik bir şey yapıyorsanız e, İşte bir e, kent hakkı üzerine çalışanların da buna duyarlı olacağını varsaymalısınız Bunun şöyle bir nedeni var bir miktar e, kendi pozisyonlarını tanımlamak için insanlar bir miktar e, bilinçlendiklerinde veya pozisyon aldıklarında... ...bir politik ya da e, düşünce sistematiği içine girdiklerinde aslında yalnız olmuyorlar. Sadece tek bir pozis e, konuya ilişkin bir pozisyon olmuyor bu. Etrafını e, çevreleyen pek çok kavramı da içeriyor. O yüzden de dikkatli olmak gerekir. Hani bir taraftan yaparken bir taraftan bozmamak gerekir demiştik. Ama bu ilginç bir e, örnek gerçekten... E, iyi niyetle yapıldığı kesin... E, ...normal bir e, durum olduğunu... ...doğada var olan bir şey olduğunu bu e, meselenin... ...o yüzden de e, aslında ayrımcılığın insanlar tarafından yapıldığını anlatmaya çalışıyor... E, ...büyük orasılıkla bize... ...ama hayvanlara karşı ayrımcılık yapıldığıyla ilgili suçlanıyor video... E, ...hayvanların e, tutsak haline getirildiği, metalaştırıldığı... E, ...bir hayvan dükkanının... E, Pet shop'un e, normal bir şeymiş gibi gösterildiği e, gibi eleştiriler oluyor çok yaygın olarak. E, bir dükkan olursa hayvan satıyorsunuz orada bunu nasıl normalleştirirsiniz diye e, soruyor insanlar. Eşya değil ki bunlar, bunlar canlı e, varlıkları olan, e, yaşamları olan varlıklar. Üstelik bir de arada bu yaşamları olmasını espriye çevirmişsiniz. İşte Eksin. gözünün içine bak, 80 yıllık bir ömür yaşıyor sizinle beraber yaşlanacak falan diyorsunuz. Bu nasıl iştir diyor insanlar. ...burada bir hani hapsedilme... ...satma, ticaret yapma... ...bütün bunları da... ...başka bir hikaye anlatırken... ...başka bir iyi bir şey yapmak için... ...bunu malzeme haline getirme... ...dolayısıyla bir nevi suistimal etme... ...gibi şeylerle suçlanıyor... ...yani herhangi bir zalim bir insanın... ...bunu yapabileceği, buna alıştığı ama... ...bir sivil toplum örgütünün... ...böyle bir şeyi yapmasını... ...normal karşılamadığını söylüyor insanlar... Evet, tepkiler böyle. E, haksız tepkiler de gözükmüyor. Yani... E, evet, e, pet çaplar var. E, ama... ...bu pet şapların varlığını olağan bir şey olarak e, karşılamıyoruz. Benden Bunun için yok yandan, edilmesi için, kaldırılması için mücadele eden hayvan hakları savunucuları da var. Tam bir yandan da pet şaplara karşı yani hayvanların alınıp satıldığı merkezlere karşı... ...çok ciddi bir kampanya süreci de yürüyor, devam ediyor. Kampanyalar bununla ilişki sık sık görünür hale geliyor. O yüzden de bu alanda, sosyal fayda alanında kampanya yaparken... ...nereye çarptığımıza da azıcık dikkat etmek gerekiyor... Asla kötü niyetli olmadığına kesinlikle katılıyorum ama e, hafif bir sürçme en azından var gibi görünüyor. Kaş yaparken göz çıkartmak diye başlıklandırmıştık biz bu konuyu incelediğimiz e, programımızı. E, burada da öyle bir şey olmuş. Çok yorum katmaya gerek yok. Olan ortada ve insanların duyarlılıklarının e, örselendiği ortada bir e, manada... E, bir uluslararası örgütü iyi iletişim yapan ve iletişim bilen bir kurum. Yani e, ne yapacaklarını biliyorlardır diye düşünüyorum bu aşamadan Peki, sonra. Evet bu kampanya bunu da çok hak etmiyor bir yandan. Çünkü bir yanda şeyle de karşılaştığımız e, homofobinin temelleriyle yüz yüze geldiğimiz çok çarpıcı bir şey var orada. İşte Böyle burada hayvan satın yani evet. Bir hayvan üzerinden bunun eee Yapılıyor olması belki başka türlü şey yapılabilirdi ee, anlamlı olabilirdi ama burada satın alma metalaştırma hapsetme insanın keyfi için e, onun eğlence aracına dönüştürme gibi şeyler var ve bunlar metafor değil yani bunlar gerçek bundan evet. uzak durmamız gerekiyor ee, binlerce insan tepki gösteriyor şu anda öyle gözüküyor. Ee, dediğim gibi yani gereğini yapacaktır. Aförgütü <gülüyor> bize düşmüyor burada. Ee, ne yapacaklarını söylemek. Böylelikle sıcak gündemi takip ettikten sonra bir başka bizim için sıcak gündeme gelelim. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin tek sosyal fayda iletişimi konferansı Hemzemin'in ikincisini düzenledik. Esbabı mucibimiz diyoruz. Zira Hemzemin konferans açık radyodaki Hemzemin programının da yapılmasına önayak olmuştu. Konferans sonrasında bunu bir program halinde devam ettirelim diye düşünmüştük. Ee, ilkini zaten sosyal fayda iletişimi üzerine kurmuştuk nedir ne değildir üzerine bir senedir de burada konuşuyoruz ee, fa sosyal fayda iletişiminin ayakları ve örnekleri üzerine bu seneki başlığımızsa korku ve umut sarkacında sosyal fayda iletişimiydi. 200'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi 12 Nisan Salı günü. Açık Radyo 94.9'da da canlı yayında röportajlarıyla karşı karşıya kaldı seyircilerimiz. Bugün de bir toparlayalım istedik hem konferansı kaçıranlar için hem de daha detaylı üzerinde konuşmak için. Rauf, Hemzemin konferansta ne oldu ben soruyorum. Zira maalesef ben o gün tüm gün orada olamamıştım. Ama e, sen hem açılış konuşmasında açılış konuşmasıyla beraber teorik çerçeveyi çizen konuşmayı yaptın. Hem de kapanışta toparlama konuşmasını yaptın. O yüzden bir Hemze'nin konferansta ne oldu büyük sorusu üzerine konuşalım. <gülüyor> evet, e, biraz zaman alacak bir şey ama bir özet geçmeye çalışayım. Aslında kapanış konuşmasında da o özeti geçmiştim. Ben bir açılış konuşması yaptım. Açılış konuşmasında bu temayı niye seçtiğimizi anlattım. Bu salınım meselesi, korku ve umut arasındaki salınımda hakikatin kaçtığı veya hakikatin kaçmasının önüne nasıl geçilebileceği üzerine konuşmalar dinleyeceğimizi kabaca anlattım. Sonra Mehmet Ali Çalışkan sözü aldı. Şirketlerle STK'lar arasındaki işbirliği üzerine konuştu. Çok ilginç şeyler söyledi Mehmet Ali. Dünyada... ...STK'lar şirketleri keşfettiler... ...diye başladı. Yani süreç şöyle... ...işledi. STK'lar topluma... ...dair bir şeyler önerirken... ...önce topluma, kamuya, devlete... ...ve buradaki kural koyucu... ...aktörlere sesleniyorlardı. Sonra fark ettiler ki... ...şirketler de bu kural koyucu aktörlerin... ...içinde aktif rol oluyorlar ve... ...hem yapı oluşturma... ...hem de çeşitli yapıları... ...bozma anlamında işlevseller. O yüzden de STK'lar şirketleri... Keşfett ...fark ettiler ve şirketlere yönelik de... ...çalışmaya başladılar... Bu çalışmalar talep ettiği, hedef aldığı şirketlerle bir süre sonra bazı şirketlerle pozitif işbirliklerine dönüştü. Bazılarıyla yine denetleyici işbirlikleri, şey, denetleyici ilişkiler oluştu. Ama Türkiye'de e, bu olay tersi oldu diye anlattı. STK'ları şirketler Türkiye'de keşfetti ve evet. şirketler STK'ları genellikle de bir nevi... E, dekor gibi kullanan aslında dekor da demeyelim bir e, tedarikçi gibi kullanan bir pozisyon e, oluşturdular. Bu tedarikçilik ilişkisinin artık partnerlik ilişkisine dönüşmesi gerekiyor dedi ve bunun üzerine e, konuşmasını kurdu. E, nasıl olacak olanakları neler bunun bu mümkün müdür? Üzerine konuştu. Bu sosyal fayda iletişimin önemli bir ayağının da e, dengesini söylüyor aslına bakarsan. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyaları dediğimiz e, şeyde o denge maalesef çoğu zaman kaçıyor. O yüzden ben Mehmet Ali'nin sunumunu çok önemli bulmuştum. E, Hemzemin içinde çok önemli bir kavram bu. Şirket STK ortak projelerindeki iletişimin dengesinin kurulması bununla ilgili e, Aylin Gezgüç konuştu Mehmet Ali'den hemen sonra değil arada bir hmm. e, konuşmacımız daha var ona döneceğim ama Aylin çünkü Mehmet Ali'ye bağlı olduğu için onunla birlikte konuşulabileceği için onu ele alayım Aylin Gezgüç'ün sunumu aslında şöyle bir şey söylüyordu bir şirket dediğiniz bu toplumun bir birimidir toplumsal birimidir Dolayısıyla bir şirkette sorumluluk, çevresel sorumluluk, toplumsal sorumluluk, gönüllülük gibi kavramları ele aldığımızda biz bunları ekstra bir şeymiş gibi, dışa, fazladan yapılmış bir şey gibi ele alıyoruz ama bu doğru değil. Çünkü sonuç itibariyle toplumdan aldığını topluma veren gibi bir yerde durmuyor şirket. Şirket zaten toplumun bir parçası. Toplumun bir parçası olarak zaten doğru çalışmak, zarar vermemek, doğru yürütmek zorunda. Bunun üstüne... Üstüne vazife olmayan yani kendi alanının dışında olan şeyler yaptığında gerçekten bir sorumluluk ortaya koyuyor olabilir. Onun dışında bir şirketin aslında sosyal, çevresel ve toplumsal sorumlu olması gerekiyor zaten. Yani bize bir ürün veriyorsanız bu ürünün bize zarar vermemesi gerekiyor. Yani bir ürünün zarar veren bir ürün olması ya da üretim süreçlerinin ya da burada kullanılan emek gücünün haklarının... Gözetilmediği bir e, ürün zaten üretemezsiniz. Bunları yaptık diye bize sosyal sorumluluk e, uyguluyoruz demeyin. E, gerçekten sorumlu olun ve e, toplumun başka problemlerine duyarlıysanız kendi alanınız dışında da buna da kaynak ayırıyorsanız ayırın. Bu da başka bir şeydir dedi. E, burada hani bir Mehmet Ali'nin e, altını çizdiği meselenin yani iş, tedarikçilikten ortaklığa geçişin önemli bir şeyi var. E, evet, bu ortaklığa geçebilmek için. Hem şirketin hem STK'nın toplumun bir birimi olduğunun kabul gerekiyor. Eşit düzeyde birimleri olduğunun kabul gerekiyor. Ama burada işte finans sağlayan ve iş yapan gibi bir ayrım yüzünden de biraz tedarikçilik meselesi gündeme geliyor. Öyle sürüyor bu işler. Bu iki konuşma sosyal fayda iletişiminde şirketler ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ele alan onları derinlemesine inceleyen iki konuşmaydı. Ama genelde çok konuşulmayan bir aktörü daha var bu işin. Kamu, kamu sosyal fayda projelerinin iletişimlerini nasıl yapıyor, nasıl bir söylemi izliyor diye Cem İlhan'dı konuşmacımız. O da oldukça ilginç şeyler söyledi. Evet Ali Cem İlhan kamu iletişiminin tarihsel değişimini ele aldı. Son dönemde şimdi şöyle bir kategorileştirdi e, meseleyi bir bilgi iletişimine ihtiyacımız var bizim iletişimde bilgi temelli olması gerekiyor ama bilgi temelli olması yetmiyor aynı zamanda değer temelli de iletişim olması lazım yoksa insanlar kuru bilgiyi sadece e, dinlemiyorlar. Ee, ...başlangıçta çok eğitseldi dedi. Hani Zaten doğru Ahmet her zaman doğru mu gibi bir başlıkla konuşuyordu. Başlangıçta çok eğitseldi her şey. Çok e, didaktik, bize ne yapacağımızı söyleyen bir devlet iletişimiyle karşı karşıyaydık. Giderek e, değerler iletişimiyle, devlet iletiş şey, e, pedagojik işte bu e, eğitsel iletişim iç içe geçmeye başladı. Ve bunun iyi örnekleri çıktı. Ama e, son dönemde değerler iletişimine yüklenen şey çok daha fazla arttı bilgiyle desteklenmediği zaman da değerler üzerinden yaptığınız e, iletişim negatif sonuçlar verebiliyor dedi. Buna birkaç tane e, örnek verdi. İşte süt kampanyasını, okul sütü kampanyasını örneklendirdi. Helal vergi, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır veya helalleşelim buradan gelen helalleşelim e, kamp kampanyasını anlattı. E, sonuç itibariyle e, kamunun bir türlü dengeyi tutturamadığını bu iletişim meselesinde ya değerlere ya bilgiye aşırı ağırlık verdiğini e, dolayısıyla da Topluma iletişim kuramadığını, genel olarak kuramadığını söyledi. Bunun altını çizdi diyelim. Habercilik diliyle söylersek. İlk bölüm böyle tamamlandı aslında. Sonra ikinci bölümde reklam kirliliği, insani iletişimin yeni yolları, görünmezlik konuları üzerinde konuşuldu. Araştırmacı Melda Akbaş, iletişim tasarımcısı İngiltere'den Steve Connor ve... Betül Selcan Özel Tohum Otizm Vakfı'ndan e, ve Tunaç Özçoğadar Sürdürülebilirlik Uzmanı Sistem Tasarımcısı onlar konuştular. konuşmalar konuşmalarda aslında hem sivil toplum hem de kurumlardan gelen insanlar tarafından oldukça ilgiyle karşılandılar. E, şimdi biz bütün bu konuşmacılarımızı daha sonra hem zemin programlarında tek tek konuk etmeyi istiyoruz. E, burada kısaca özetler geçiyoruz. Derinlemesine konuşacağız daha sonra. Melda Akbaş'ın konuşması... ...çocuklar meselesine ilişkin toplum çocukları nasıl anlıyor diye baktığımızda onları geleceği ve umutları umudu olarak görüyor. Ama hiç de diyor Melda Akbaş bu gelecek ve umut olarak görülen bireylermiş gibi de davranılmıyor çocuklara. Çocuklar bir birey olarak görülmüyor toplumda. Özneymiş gibi en iyi tabiriyle özneymiş gibi davranılıyormuş gibi davranmak yerine özne haline getirmek gerekiyor... E kaldı ki hani miş gibi davranmayan e, bir şey de var. E, yoğun bir nüfus da var diyor e, dünyada ve ülkemizde. E, şeyin toplumun en çok gö şiddet gören çeşitli biçimlerde şiddet, illa fiziksel şiddet değil yani baskılanma manasında da kendi seçimlerini kendisi yapamama manasında da e, şiddet gören bireylerinin e, çocuklar olduğunu, kesiminin olduğunu e, söyledi. Steve Gunner e, ilginç bir konuşma e, yaptı. Yaptı diyorum aslında videoyla katıldı Steve e, toplantıya. E, reklamın kirlilik üreten bir iletişim biçimine dönüştüğünü bildiğimiz manada ticari reklamın bir kirlilik iletişimi, kirlilik haline geldiğini söyledi. E, ve şeyi sordu. Peki yani bu hani insan iletişimiydi bu dedi. Human Communication diyor. İnsani iletişim diye çevirebiliriz. Hani insan iletişimiydi bu dedi. Peki niye bize kirlilik üretiyor yani... Peki bu ürettiği kirliliği temizlemek için insan iletişimine yeniden geri nasıl dönebiliriz diye sordu. Ee, ve bunun için de toplumun faydasına çalışan bir iletişim modelinin oluşturulması gerektiğini... E, ...böyle olabilmesi içinse iletişimin ürünün değil insanın sesi olacak bir şekilde konumlandırılması gerektiğini söyledi. Burası çok ilginç. Ee, biz insanlara hep ürünler adına sesleniyoruz dedi. İnsanlara, insandan insana seslenmeye başlamamız gerekiyor artık. Bu, bu devir kapandık ve kapanması gerekiyor. Çünkü üründen seslenen bir şey kirlilik üretiyor dedi. Bunun da kaçınılmaz olduğunu bu kirliliğin örneklerle gösterdi. İyi bir konuşmaydı. Ee, örneklerde Birleşik Krallık'tandı tabii doğal olarak. Yani Manchester'da yaşıyor kendisi. Creative Concern e, diye bir ajansın kreatif direktörü. Arkasından Betül Selcan Özer e, Tohum Otizm Vakfı'ndan geldi ve e, burada otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılması alanındaki deneyimlerini bizimle paylaştı. E, bence konferansın en ilginç konuşmalarından birini Tuna Özçoğadar yaptı. Tuna Özçoğadar endüstriyel tasarım eğitimi almış birisi ve tasarımcı. Aslında e, şeyi sorulduğunda, unvanı e, sorulduğunda bugün e, şeye e, Tuna Özçoğadar'a... ...sürdürülebilirlik için sistem tasarımcısı ve stratejist diye tanımlıyor kendisini. Aslında bu bir erek yani bu bir emel. Gerçekten böyle bir işi yapabilmesi için nasıl bir dünyaya ihtiyacımız olduğunu aslında bize anlatıyor. Şimdi kaynakların sürdürülebilirliği meselesi artık devletlerin dahi tek başına çözemeyeceği bir boyuta bulaştı. Dolayısıyla tasarım ve tasarımcı kavramları mevcut haliyle ihtiyaçları karşılamıyor dedi. İlginç bir şey anlattı burada. Şimdi mevcut tasarım paradigması... ...ben de bu konu üzerine biraz çalışıyorum. Bu konuda birkaç şeyi yazmışlığım da var. Bir tasarımcıyı diğer mesleklerden... ...veya tabii bir tasarım sürecinin... ...diğer mesleklerinin ortaya çıkartılmasından... ...ayıran şey... ...tasarımcının... ...ürünle insan arasındaki ilişkiye... ...odaklanmasıdır. İster grafik yapın... ...ister moda, ister endüstriyel ürün... ...hep ürünle insanın ilişkisini... ...yani onu nasıl kullanacağından tut... ...nasıl saklayacağına kadar... ...nasıl yeniden değerlendireceğine kadar pek çok şeyi burada insan üzerinden değerlendirirsin. Ama bir mühendisse söz konusu olan ürünle üretim ilişkisidir önemli olan. İşte doktorsa insanın sağlığını sürdürülebilmesidir. Yani mesleki paradigmalar mesleğin şeyini belirler, tanımını belirler. Tuna şöyle bir şey söylüyor. O tasarımcılık dönemi bitti diyor. Yani öyle bir devir yok artık. O devir kapandı. Şimdiki tasarımcı üretimden öncesini... ...üretimi, üretimden sonraki pazar sürecini, bütün bu süreçler içindeki insanla girdiği ilişkiyi... ...buna ek olarak da doğa ve çevreyle girdiği ilişkiyi almak, göz önüne alarak tasarım yapmak zorunda diyor. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor buradan... Biz eğer şey yapacaksak tasarım üreteceksek tüm paydaşların işin içinde olduğu bir süreç tamamlamak zorundayız tanımlamak zorundayız o yüzden de tasarım artık açık kaynak yapılmak zorunda diyor yani tasarımcının kolaylaştırıcı rolü üstlendiği herkesin tasarımcı gibi davrandığı bir açık kaynak sürecine girilmesi gerektiğini söylüyor ilginç bir konuşmaydı. ...bütün konferans boyunca... ...zaten birçok alandan çok ilginç... ...noktalar ve notlar öğrendik. Bir sonraki bölümde... ...daha çok sosyal fayda haberciliği için... ...yollar ve yöntemler konuşuldu. Gazeteci ve iletişim yöneticisi... ...Anna Tuson ...akademisyen, yazar Feyza Akın Erden ...ve gazeteci Pelin Cengiz'in konuşmaları vardı. Anna Tali ...daha çok mülteci meselesinin... ...iletişimini kapsayan bir konuşma yaptı ve... ...ilginçti. Yani şöyle... ...medyada konu ya politik hedeflerle ele alınıyor ya da popüler hedeflerle ele alınıyor. Çünkü ya bunu şey yapan, ele alanlar siyasal angajmanı olan medya organları oluyor... ...ya da ticari gelir kaynağı olarak medyayı kullanan medya kaynakları oluyor. Böyle olunca da diyor, popüler şey olan ticari medya bunu popülerleştirerek ve sığ bir şekilde ele alıyor, yüzeyselleştiriyor. Diğeri ise politik amaçlar dolayısıyla doğrusu ele alıyor... Eğer siyasi öyle alan medyada yer alıyorsa daha çok negatif bir şekilde bu süreçler algılanıyor. Diğer tarafta ise erişilmez, zaten benden uzak e, gibi bir hale geliyor. Yani burada bu kayı hem kayıtsızlığın ortadan kalkması hem de yüzeysel ve dramatik bir dekor olarak ortaya konması e, meselesi ne dikkat çekti. E, kendi yaptıkları işleri anlattı, istihdam, eğitim, erişim vesaire gibi. Ee, hemen arkasından Feyza Akın Erdem televizyon programları ve diziler üzerinden e, bir şey yaptı hani bir uçta televizyon bizim muhafazakarlaştırıyor diyenlerle öbür uçta televizyon e, muhafazak şey e, değerlerimizi muhafazakar değerlerimizi tahrip ediyor diyenler arasındaki salınımı anlattı bize Pelin Cengiz e, radyoda programcı aynı zamanda Açık Radyoda e, ...başarılı, özellikle iklim iletişiminde başarı hikayelerinin yerel gelişmelerin önemli olduğunu... ...bunların insanları çaresizlik e, duygusundan kurtaracağını e, söyledi ve Türkiye basınından örnekler verdi. Çok ilginç e, örnekler verdi. Son bölümde hep genelde gözden kaçan ama sosyal fayda iletişiminde çok e, önemli de olan veri meselesine odaklanıyordu aslında. E, sosyal etki analizi üzerine çalışan Gonca Ongan, araştırmacı ulaştol ve e, bilgi tasarımcısı Deniz Cemön duygu vardı... Birbirinden ilginçti sunumlar. Deniz cenab ön duygunun iş örnekleri de çok ilginçti zaten. Gonca Ongan toplumsal çalışmaların sosyal etkisini ölçümlemenin kalıcı bir değişiklik yaratmada kilit rol üstlenmesi üzerine konuştu. ulaştol bilgi bilgi okuryazarlığının zayıf olduğunu tespitini yaptı ülkede, Türkiye'de. Yapılan araştırmaların bilimsel ve holistik olması gerektiği konusunda bir şey olduğunu araştırmacılar arasında bir kural gibi bir şey olduğunu ama bunun da insanları uzaklaştırdığını araştırmalardan o yüzden hikayeleştirme bir sadeleştirme yoluna giderek hikayeleştirmenin önemli olduğunu altını çizdi En ilginç konuşmalardan birisini yine dendireceğim ön duygu yaptı Infografik ve bilgi görselleştirme arasındaki farkları anlattı Doğru kurgulanmış bir tasarımla sunulduğunda hakiki bilginin ve verilerin ilgi çekici olduğuna... ...dolayısıyla da hakikatin iletişiminde veri görselleştirmenin katkısına değindi. Ee, güzel bir e, şey e, önerdi. Bilgi görselleştirme dediğimiz zaman görsel bilginin kendisi oluyor. Infografik dediğimiz zaman da bilgi yazılarda var. Biz onu görsel şey yapmak için, popülerleştirmek için, kolay algılanır hale getirmek için görsel ekliyoruz dedi. Dolayısıyla infografikten görselleri çıkartırsanız... Yine bilgi kalmaya devam eder ama bilgi görselleştirmeden görseli çıkartırsanız bilgiyi de çıkartmış olursunuz. Değil mi? Bu ikisi arasındaki farka... Bakılabilir kendi web sitesi de var Deniz Yomuygun'un. Oradan evet. e, izleyiciler, dinleyicilerimiz bak e, işlerini görebilirler. Zamanımız çok kısıtlı. ikişer cümleyle geçtiğimiz zamanda... E, ...derinlikli konuşmalara epey haksızlık etmiş olduk. E, ama biraz önce söylediğin gibi hemzeminde... ...hemzemin konferans konuşmacılarını da artık yavaş yavaş konuk olarak görmeye... ...ve her birinin konusunu derinlemeye, incelemeye başlayacağız. Rolf son olarak iki cümleyle... Emzemin konferansı neden var ve ne etki doğuruyor üzerine bir toparlama yapsak mı? E, neden var? E, sosyal fayda iletişimi diye bir kavramın varlığını e, ve bu bunun üzerinde çalışan insanların deneyimlerinin e, bilinmesini sağlamak için var. E, yarattığı etki de e, özellikle STK'larda ve e, sosyal sorumluluk alanında çalışan ya da kamuda çalışan insanların e, bu alandaki neredeyse tek deneyim paylaşma e, platformu olması her yıl tekrarlanacak ikincisini yaptık bu yıl 160 kişilik bir salonda yapıyoruz toplantıları ve iki yıldır salonumuz doluyor ilgi de yüksek bir ilgi var iletişim profesyonellerin özellikle sosyal faydaya üzerinde çalışan insanların epeyce ilgisini çeken bir şey bir konferans. Ee... 94.9 Açık Radyo'da Hemzemin'de Rolf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz ve Ayberk Çanakçı bizle beraberdir teknik masamızda. Bu haftalık bu kadar koştura koştura ancak yetiştik ama e, haftaya ve sonraki haftalarda de daha detaylı olarak e, sosyal fayda iletişimi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin